Süreç nedeniyle Hevsel olarak anılmaya başlanmış. Nehir kıyılarındaki bahçelerde güvercin gübresinden yararlanılarak o ünlü Diyarbakır karpuzları yetiştirilirmiş. Uzun yıllar şehrin sebze ve meyve ihtiyacı buradan karşılanmış. Hala da bu ihtiyacın önemli bir kısmı buradan karşılanıyor. Ayrıca Hevsel bahçelerinde yüzden fazla kuş çeşidinin yanı sıra kirpi, tilki, sansar, susamuru, domuz, sincap gibi hayvan türleri de yaşar. Hevsel Bahçeleri'nin korunmasını talep eden kampanya şu ana kadar yaklaşık 2 bin destekçiye ulaşmış durumda kampanyaya Change.org üzerinden erişilebiliyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi